Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga Programı'ndan herkese merhaba. Bugün programımızı Açık Radyo'dan dostumuz Can Tombi ile birlikte sunuyoruz. Merhaba. Mer merhaba Can. Konuklarımızla da telefonla bağlantı kuracağız. Bugün gayet gündemde olan bir konu ve hepimizi üzen bir konu Rize İl temsilcimiz Nevzat Özer'le birazdan e, bağlantı kuracağız. E, eğer bağlanabilirsek Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe e, bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Çünkü bu Artvin'de e, yapılması, işletilmesi planlanan e, madencilik faaliyetini konuşacağız maalesef. E, bu kadar dünyada sayılı önemli bölgelerden biri, e, gerçekten korunması gereken biri. Ve e, biz bu e, güzelliği, bu biyolojik çeşitliliği, ee, belki de yok olmasına neden olacak bir e, faaliyetli karşı karşıyayarız evet. şu anda. Tam... Açık Radyo'da da bunu yakından takip edebilme fırsatı Hı -hı. bulabildik. Pazartesi günü bağlanabilmiştik biz de Açık Gazete içerisinde e, neler olup bittiğine dair e, oradan gelen bir sesle konuşmuştuk. Şu andaki durum oldukça trajik ve e, son dakika haberleri sürekli gelmeye devam evet. ediyor. Sabah itibariyle çok sayıda jandarma halkla madenin kurulacağı orman arasını... Demir barikatlarla kapatmış durumda ve herhangi bir şekilde e, insanların ileri gitmesine izin vermiyorlar. Müdahale geleceğinden de bahsediliyor. Hı hı, maalesef ve oradaki insanlar aslında yaşam için oradalar. Başka bir amaçları e, yok. E, ve de e, yönetim kurulu başkanımızla da Deniz Ataç'la da bir e, sonda da bağlantı kuracağız. O da geçen hafta oradaydı. Onun da dinleyeceğiz. Hızlıca öncesinde bir haberimiz var. İyi bir haber var. E, aslında iyi haberlere e, gerçekten hasret şu dönemlerde. Evet. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi ile Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Evet. Dünya kültürel ve doğal mirasının korumasına dair sözleşmeye taraf ülkeler... Kendi ülkelerindeki bu dünya mirası listesine e, girebilecek alanları geçici liste olarak belirtiyorlar. Ve e, UNESCO'da e, bu geçici listedeki alanlardan bir kısmını e, belirli aralıklarla e, dünya mirası listesi olarak açıklıyor. Ve bizim şu bu iki alanın iklenmesiyle de birlikte Türkiye'nin şu an 15 alanı dünya mirası listesi olarak belirlenmiş durumda. E, geçici listemiz de oldukça aslında e, kalabalık Kültür ve Turizm Bakanlığı dönem dönem bu geçici listeyi... E, 60'ı aşkın e, alanda geçici listede şu anda. Gerçi bu listenin daha da e, geliştirmesi gerekiyor. E, dileriz daha da fazla artar dünya mirası listesi alanlarımız. E, Artvin Cerat dedik aslında bu bölgede e, dünya mirası listesine e, girecek e, kriterlere sahip bir bölge. E, belki de dünya üzerindeki 34 sıcak noktadan e, biri olan Kafkasya ekolojik bölgesinin Anadolu'daki uzantısı. Aslında bu e, Artvin bölgesi. Biz orada... E, Neyle ile karşı karşıyayız Altın, bakır, maden ve e, altın, bakır, çinko ve gümüş maden yapımasıyla karşı karşıya evet. böyle bir e, trajik konu. E, bir karşılaştırma yapmamız gerekirse bu senenin başında da aynı şekilde hevsel bahçelerinde ...büyük bir yıkımı konuşuyorduk. Evet. Yani... E, çevre, ve ...Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yapı rezerv alanı kararı verilmişti. Ardından mahkeme tarafından iptal edilmişti. Şu anda UNESCO tarafından dünya mirasına alınan bölgede yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Yoksa yürütmeyi durdurma kararı verilmediği takdirde... ...1.100 hektarlık bu, şu anda UNESCO'nun e, dünya mirası listesine giren hevsel bahçelerinde imara açılma izni veriliyordu... 100, 100 hektarlık alanda 1100 hektarlık bir alanda Yani benzer bir durum var e, Yıkım aynen. devam ediyor ve Hı. son anda gelen kararlarla Durduruluyor ama şu andaki durum daha trajik Galiba Artvin'de yaşananlar e, Ve eğer bağlantımız kurulduysa Rize, e, Tema Vakfı Rize İl Temsilcisi Nevzat Bey Yayınımızda şu anda Hoş geldiniz Nevzat Bey Hoş bulduk. E, Nasılsınız birazcık bugün e, Kötü gelişmelerle evet. e, Başladık Kötü evet. bir güne başlanıyor evet. Sizden de son durumu alalım e, Öncelikle e, Biliyorsunuz e, Artık 24 yıllık Bir e, mücadele sürdürülüyor e, Bu 24 yıl içerisinde Sayısız e, Yargı kararları var Bilimsel raporlar var e, Her şey Bu ülkenin Bilimi, hukuku, vicdanı Her şey e, Başta o doğa sever artin halkı 24 yıldır bu projeye karşı duruyor şimdi geçen yıl en son iptal edilmişti chat raporu tekrar bir chat izni daha alınmış sanıyorum bu 4. 5. chatler neredeyse artık yenisini yazma gereği bile duymuyor eskilerden bir şeyler toparlayıp hemen bunlar onaylanabiliyor Şimdi bu e, durum e, şu anda bir boşluk yaratıyor. E, yine Artvin halkı geçmiştekinden daha büyük bir kararlılıkla e, hukuk mücadelesine de başlıyor. Ki e, sanıyorum yarın veya yarın e, yeni bir dava açılıyor. Çed'in hı hı. iptaline yönelik lize adliyesinde. Ve e, belki de Bine ee, yakın Arfinli Bu davaya katılıyor Buna Yeşil Arfin Derneği öncülük ediyor Bizler de Teme olarak e, Bu davanın içerisinde Yer alıyoruz Biz kesinlikle yine bu davanın da e, Diğerlerinde olduğu gibi Olumlu sonuçlanacağına eminiz Durdurma çıkacak hı hı. Zaten bu acelecilik e, Buradan geliyor e, Hızlı bir şekilde Bu ara boşlukta ki bir izin alınmış e, kesim yapılabilmesine yönelik hızlı bir şekilde bunu uygulamak ve araziyi e, böyle geri dönülmez bir şekilde tahip etmek isteniyor. Hı -hı. Bunun belki de bölgedeki e, diremişi kıracağını e, düşünüyorlar. E, uzun bir süredir aslında da... E, Dinleyiciler belki e, takip ediyorlar. Orada insanlar ormanda nöbet bekliyor. Yani bu böyle sembolik bir nöbet falan değil. Patikalar, ormana çıkan bütün yerlerde e, insanlar devriye geziyor. Halk, aileler üstlenmiş. E, burada e, bu alanı e, korumaya çalışıyor. Kimden? E, çünkü gelecekler ilk aşamada e, ormanın, kesilecek alanların sınırı belirlenecek ve kesine başlanacak. Ee, Hı -hı. Siz yarın haklı da çıksanız ee, bunlar yok edilecek. Birçok orada faaliyet e, hızlı bir şekilde e, orada yürütülecek. Bu bekleyiş tabi bir şeye dönüştü. Çok, ülke vicdanını da çok rahatsız eden bu şey e, gerek Artvin'de gerekse Türkiye'nin Diğer illerinde de ciddi bir tepki çekmeye başladık. Herhalde bu tepkinin daha fazla büyüyeceği düşünüldüğünden herhalde Artvin'in Türkiye doğa koruma, çevre hareketleri için bir örnek oluşturma endişesinden olacak. İşte bugün sabah yüzlerce güvenlik görev gücü ormanda halkla... Karşı karşıya ee, her an işte son aldığımız bilgiler hmm. e, süre tanınmış <gülüyor> bir operasyon hazırlığı beklentisi içindeler. Hmm. Ee... Evet. Evet yani dediğiniz gibi aslında her seferinde destek de katlanarak büyüyor. Bu en son 2014 sonunda bir önceki ÇED olumlu kararı için açılan davada yanlış hatırlamıyorsam 200 200 aşkın davacı evet, vardı Evet şimdi 160 falan. Evet. Evet o civardaydı ki o sayı bile aslında çok büyük bir sayı ve şimdi 1000'e yaklaşan bir davacıdan davacı sayısından bahsediyoruz. Bunun içinde işte, sivil toplum kuruluşları var, vatandaşlar var. Bu evet. yani hakikaten dikkate alınması gereken bir Durum aslında hani bu, bu kadar böyle bir grup neden bir araya gelip e, ve, ve bu yeni bir şey de değil yani 24 senediniz. 24 senedir e, burada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. E, bunu aslında hakikaten e, durup düşünmek gerekiyor. Evet. E, Nevzat Bey ben de şeyi sormak istiyorum. Sivil toplum temsilcileri ve orada yaşayan insanlar ve aktivistlerin desteğinden bahsettiniz. Peki siyasetçiler arasında herhangi bir destek görebilmeniz mümkün oldu mu? Evet tabi tabi yani, işte geçtiğimiz iki gün önce bir basın açıklaması meclis önünde yapıldı 30'a yakın milletvekili katıldı burada yani üç partide orada vardı daha sonra bizler de görüşmeler yaptık siyaset siyasi partilerden de ciddi anlamda zaten arttindeki yerelde de buluşulmuş durumda. Bu birliktelik herhangi bir grubun filan şeyi değil. işte çok farklı kesimden insanlar orada nöbet tutuyor. Belki başka konularda yan yana gelemeyen gruplar çok örnek bir davranış sergileniyor. Ne yazık ki siyasette buna karar veren bu yönde bu değil. Onun dışında bütün e, şu anda e, mecliste bulunan partilerin üçünün de bu konuda desteği var. Peki Nevzat Bey artık aslında hepimiz çok iyi biliyoruz ama yine de bir hatırlatma amacıyla şöyle kısaca yani bu Artvin Cerat Tepe Genç bu bölgenin yani niye önemli niye bu kadar insan e, bu mücadeleyi bu kadar yıldır yürütüyor onu da bir yani hatırlatma amacıyla bir özetleyecek olursak eğer evet, nasıl anlatırsınız? yani böyle? halk için öncelikle belki ekolojistler için son derece önemli Türkiye'nin belki de gözbebeği bir yalan binlerce bitki türü yaşıyor orada e, farklı iklimler buluşuyor, bitki coğrafyaları buluşuyor e, burası son derece zengin birçok şeyin Gen kaynağı, işte milli park var, özel koruma alanları var. Ee, böylesine e, ekolojik anlamda e, belki de dünyanın göz bir alan. Hı hı. E, buranın e, kesinlikle kaydedilmemesi hı hı. gerekir. E, halk için bakıyorsunuz, halk zaten o ormanla bütünleşmiş gelenekleri, kültürü, yani o kadar çok anısı ve birlikte bir yaşam geleneği var ki bir tarafta işte bu madem alanı Artvin'e karşıdan baktığınızda bütün Artvin'i, gördüğünüz bütün Artvin'i, Artvin'in tepesi bu. Bu alanı kapsıyor. Tamam, Artvin yani, şehir merkezinin su, tepesinde aslında değil mi? Tabii, ben tam, hı. Yani kenar mahallelere kadar giriyor ruhsat alanı. E şimdi burada Artvin'in su kaynakları var, işte ormanları, yeşil örtüsü böyle ee, Artvin boşaltılması bile gündeme gelebilir hı hı. ki orada e, biliyorsunuz bu kimyasal madencilik Veya diğer çok geniş bir alanı kapsıyor e, işte 50 bin dekarlık filan bir alan tam milli parkın e, Hatilan'ın sınırına dayanıyor e, şimdi burada e, hiçbir şekilde e, böyle bir faaliyet kabul edilemez. Burada işte Geçmişte yabancı firmalar Bugün yerli, hiç fark etmiyor hı hı. Oradaki rezerv bile Çok önem taşımıyor Kaldı ki biliyorsunuz bu maden şey, Bu ülkeye kalan bir şey de yok Yani bunun ekonomik için Ekonomik olarak Çok çok önemli olduğunu Filan da kimse Düşünmesin Belki bazı şirketler için Diğerli yabancı Onlar için bir büyük bir anlam olabilir ama e, Türkiye e, Cumhuriyeti devleti içinde halkı içinde e, böyle bir faaliyetin bir şeyi de yok ekonomik anlamda da e, bir yararı yok. Evet. Nevzat Bey ben son olarak şeyi hatırlatmak istiyorum sizin ağzınızdan. Bu tasallutu bu dağlara, taşlara ve aynı şekilde e, şu anda somut olarak e, Artvin Cerat Tepe'deki saldırıyı gerçekleştiren şirketin ismi nedir? Ya da bu olayı gerçekleştiren şirketin ismi nedir daha doğrusu? Evet yani kamuoyunda da çok biliyorsunuz tartışmalar yaratan e, bir şirket. Şu anda Cengiz İnşaat e, adlı şirket. E, i̇şte önce... Komikon Kanadalı. Sonra o Devletli İmmet diye bir yabancıya. Sonra işte Özaltın. Şimdi de Cengiz İnşaat'a geldi. Ruhsat sayı onlar. Evet devam ediyor yani. <gülüyor> evet, dediğiniz gibi yani bir tarafta dar kapsamlı bir kesimin bir takım hani elde edeceği kazanç ama diğer tarafta da oradaki bütün bölge halkının ee, ve orada yaşayan yani birçok endemik tür hani dünyada sadece o bölgede yaşayan türler var ve bu türlerin ve e, kaybolması yok olması anlamına gelecek bir faaliyet. Peki bundan sonra şimdi e, dediniz yarın bir bu yeni Çedolumlu kararın iptali için e, dava açılacak. E, ama bu arada e, yani şu an eğer e, hani bir herhangi bir müdahale yok ama oradan e, bir şey olduğu durumda e, yani şu an şirketin oraya girip madencilik faaliyetine başlaması için tek engel aslında e, sanırız sanırım oradaki Halk, değil mi? Yani başka bir evet. e, yasal evet. olarak izinlerini almış durumdalar. Hani her an e, faaliyete başlayabilirler, değil mi? Evet, evet. Yani zaten halkın bu direnci de halka halkı aslında hukuka da saygınlık. Yani öyle e, sakin e, bir şey, şehir Artvin. E, ama yani şunu görüyorlar ki hukukta defalarca e, kazandıkları bir şey işte yine karşılarına geliyor. Ee, ve şu günlerdeki işte sıradan bir e, ağaç kesme izni, alanın temizlenmesi izni ki bu, bunlar da çok tartışmalı böyle bir günde çıkarılmış izinler hmm. inanma o izni verenler bile kendini savunamıyor ee, böyle bir izinle orada e, büyük bir şeyi alanı e, açmak e, oradaki halkın direnişine. E, tabii Tabi burada halkın direnişinden başka ve bunun ülke genelinde yaratıcı yarattığı e, etkiden başka bir güç yok. Hı hı. O nedenle de şu anda bakın orada belki de çok çok e, kötü şeyler de olabilir. E, i̇şte süreler tanınıyor plan müdahale için. E, bu ülkede herkes özellikle artık sosyal medya, basın, karar vericiler. Bütün bunlar üzerinde bir baskı oluşturmamız lazım. Yoksa aflinin 1800 rakımında bakın telefonlar çekmiyor, işte görüntüler yok, çok çok sınırlı bilgi. O insanların direnişini kırmak çok zor değil. Hı hı. Ee, bu nedenle mutlaka oraya e, bütün bu ülkenin e, Vicdanı harekete geçmeli destek olmalı. E, bu, bunu böyle durduracağız. Herkese duyurarak. Evet. E, e, evet. Hani e, oraya uzak. Bakın bir imza kampanyası açılmış <gülüyor> Yeşil Artın Derneği <gülüyor> <Evet>. imzalı. <gülüyor> Bunlar çok önemli şeyler. Çok sayıda insan bunu yüz binleri bulmalıyız. E, bu aynı zamanda dikkatimizi, ilginizi e, Cerat Tepe'ye yöneltecektir. Bu sadece sıradan bir e, imza değil. Hı hı. E, bunlar çok değerli şeyler. Hiç kimse e, küçümsemesin e, bu tip şeyleri. E, ama yapsın, yaygınlaştırsın, bu sesi duyursun. Evet, hazır e, sizde e, bahsetmişken evet, Change Change.org'dan e, Yeşil Artvin derneği öncünde bir imza kampanyası başlatıldı. Ee, buradan da e, hani herkesin yapabileceği bir şey var. Hani o artıbine çok uzamam. Ben şu an ne yapabilirim diye düşünmeye bile gerek yok. Hani en basitinden bu imza kampanyasına e, destek olabilir. Çünkü sayı arttığı zaman e, hakikaten e, olumlu sonuçları olabiliyor imza kampanyalarında. Dediğiniz gibi hiç hani bir şey olmaz diye hani küçümsememek lazım. E, Bey, o zaman biz son iki dakikamız son olarak da Deniz Ataç'a bağlanacağız. Onu da izlemlerini alacağız. Sizi son iki dakika e, hani kap bu konuyla ilgili son görüşlerinizi alalım. E, sonra Deniz Hanım'a hemen hızlıca bağlanacağız. Evet. Bütün çağrımız ülkeye. Bakın aslında basın mensubu çok az. Ajanslar yok, e, yerel gazeteciler var. E, şey yapmıyor, yeterince yansımıyor ülkeye oradaki gelişmeler. E, bunda mutlaka hepimiz birey olarak e, rol almalıyız. E, bunu e, artık de o küçücük yere sıkıştırıp bırakamayız. Hı -hı. E, bunu özellikle ülke kamuoyuna iletmemiz çok çok önemli. Hı -hı. E, Hı -hı. Teşekkür Hı -hı. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve Kolay ee, Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Ee, çok teşekkürler. Evet, ne Temamak Rize il temsilcisi Nevzat Bey ile konuştuk. Ee, şimdi de yine Temamak Fu Yönetim Kurulu Deniz Ataç ile birazdan bağlantı kuracağız. Deniz hanım da geçen geçtiğimiz hafta sonu e, Karadeniz doğu Karadeniz bölgesindeydi ve Artvin'de de e, zaman geçirdi oradaki işler, fin derneğini e, ve bu nöbet tutulan yerleri de ziyaret etti. Ondan da son değerlendirmeleri alacağız. Maalesef Doğu Karadeniz bölgesi bu kadar bir yandan diyoruz hani bu kadar korunmaya değer özellikleri var. Hani bölgesel ulusal değil uluslararası ölçekte önemli bir alan ama bir yandan bakıyoruz maden Artvin'de işte bu altın, bakır, gümüş madeni Gümüşhane'de yine madencilik faaliyetleri yeşil yol projesi demin e, bizden önceki ekonomi ekoloji projesinde de e, programında da e, avukat Yakup Okumuşoğlu ile konuştular yeşil yolu ve Artvin'de. E, HES'ler HES'lerle zaten bölge e, çok büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Hani sanki özellikle bu bölgenin e, güzelliklerini ne yapsak da e, yok etsek gibi bir durum söz konusu. E, zaten bu Sahil yolu projesinin de zamanında çok büyük gerekçeler sunarak yapılmaması gerektiği dile getirilmişti ama yapıldı ve şimdi sonuçlarını maalesef yaşayarak... Görüyoruz. Görüyoruz. Evet ama direnişi o da oluyor mesela. Tekrardan başa dönecek olursak Evsel Bahçelerinde de insanlar büyük evet, bir direnişte. Umutsuzluğa kapılmamak <gülüyor> lazım. Evet büyük bir direnişle beraber oradaki duruma karşı durmuşlardı. Ve şu andaki itibariyle Evsel Bahçeleri UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde. Bu zaman kazandırmayı belki de kazan görmek lazım. Ve insanlara da olabildiğince duyurabilmek lazım neler olup bittiğini. En acil durumda şu anda Artvin Tepe'de yaşanıyor galiba. <gülüyor> Bağlantımız sanırım hala... E... Kurulamadı. Evet o bağlantı kurulur kurulmadan önce şeyden hı. de bahsedelim. Nevzat Bey de bahsetmişti hatta. Basın açıklaması düzenlendi. Artmin Tepe Halkı ve doğa Savunucuları platformu üyeleri Tepe'de maden işletmesi girişimini durdurmak için millet meclisinin önündeydi. Evet, Dikmen Salın kapısının önündeydi. Şimdi Deniz Hanım e, hatta sanırım hoş geldiniz Deniz Hanım. Aa, merhaba. Kolay Merhabalar. gelsin. Teşekkürler. Nevzat ee, Bey'le e, konuyu değerlendirdik. Siz de, de geçtiğimiz hafta sonu o bölgedeydiniz. E, sizin izlenimleriniz nelerdir? E, sizden de bunu dinlemek isteriz. Ee, biz geçen hafta aslında e, Rize için açıkçası bölgeye gitmiştik. Oradaki çay tarımı ile ilgili e, izlenimlerde, gözlemlerde bulunmak için. Hı hı. Fakat e, Cerrah Tabi'deki olay o kadar e, hassaslaştı ki oradan Programı değiştirip Celaltepe'ye gittik. Ee, ben herkese gerçekten e, sakin olmasını e, istiyorum. Çünkü bugün çok gerildi. E, şu anda jandarma ve polis e, bölgeye gitmiş durumda. En son gelen haberlere göre biraz daha geride duruyorlar sabaha göre. Hı. Fakat e, gerçekten AYP'nin e, bütün Türkiye için çok önemli bir alan... E, oradakiler e, yaşam alanlarına inanılmaz e, sahip çıkan e, vatandaşlarımız Hı. E, çok özel bir bölge ekosistem açısından. Yani bizim ne yapalım işte oradaki bölgede altın var üstünü kaldıralım altını çıkaralım denecek bir bölge gerçekten değil. E, ben e, acele edilmemesini tarafların çok detaylı görüşmesini ve e, bu olayın çözülmesini Diliyorum ve gerçekten e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Artvin'deki bir e, gerginlik e, hiç kimseye e, iyilik ve e, rahatlık getirmeyecektir. E, çünkü gerçekten bölge çok özel bir bölge. E, çok üzüntülüyüm. Yani ondan açıkçası kelimeleri seçmekte de zorlanıyorum. Çünkü e, oradaki ormanlar, oradaki yaşlı ve doğal ormanlar, onların altındaki ekosistem... Oradaki kurdun, kuşun, mantarın e, gerçekten e, bedelini ödeyemeyiz. Yani insanoğlu olarak artık e, binlerce yılda doğanın e, geliştirdiği bir sistemi sadece ihtiyacımız olmayan altın için e, yok etmeyi e, yapamayız. Yani artık sanıyorum bu kadar ileri gidemeyiz. Yani bu çok e, gaddarca ve çok hakikat bilmezce olur. Çünkü biz bugün yaşıyorsak o ekosistem sayesinde hayattayız. Oradaki e, varlıklar sayesinde yani doğanın içindeki bütün canlılar sayesinde insanoğlu yaşıyor kaldı ki altına da hiç hiç ihtiyacımız yok e, hepimizin bütün ülkelerin herkesin yeteri kadar altını var e, altın için böyle bir yapıyı e, bozacak kadar e, e, ne diyeyim vicdanlarımızın zayıflamadığını düşünüyorum e, ama ben bu arada e, gerçekten herkesin de bu olayın çözülmesi için katkı vermeye Davet ediyorum herkesi yani hem siyasetçileri hem e, kanaat önderlerini hem basını e, çok önemli bir şey yaşıyoruz lütfen herkes hassasiyetini arttırsın e, Deniz Hanım e, Neşe Hanım'la bağlantı kuramadık ona da bağlanacaktık eğer müsait olsaydı ama tabii şu an o e, büyük ihtimal e, yukarıda siz evet. e, Yeşil Artım Derneğiyle de Neşe Hanım'la da görüşmeler yaptınız yani bu derneğe dönüş... görüştüm biraz önce konuştum hı. biraz önce konuştum yani şu anda biraz daha e, olayın e, ne diyeyim daha iyileştiğini söylüyor biraz daha e, jandarmanın e, şeyin oradaki ekiplerin geri çekildiğini söylüyor hı hı. E, yani bunları konuşuyor olmaktan biri açıkçası e, çok üzülüyorum çünkü o jandarma bizim jandarmamız oradaki halk bizim halkımız o orman bizim ormanımız yani böyle bir yerde böyle bir konunun bu kadar konuşuluyor ve gündemi e, ne diyeyim e, meşgul ediyor ve üzüyor olması çok şey geliyor bana e, Gerçekten üzücü geliyor. Onlar da orada yani nasıl yani bu ormanı, bu kurdu kuşu, bu ekosistemi bizim hepimizin, jandarmamızın da koruması gerekiyor. Bir bakışlarımızı değiştirmemiz lazım. Yani gerçekten artık hayata bakışımızı değiştirmemiz lazım. Böyle ezberlerle gidemeyiz. Yani bu bunu götürmüyor artık. Siz sahayı da gördünüz. Şimdi aynı zamanda şunu da hatırlatmak gerekiyor sanırım. Yani burası doğal bir alan ama aynı zamanda Artvin yerleşim merkezinin de çok yakında yani oradaki insanları da doğrudan e, tehdit edecek bir evet, e, konumda evet, değil mi? Evet, evet. Şimdi şöyle, e, ar arsini görenler bilir zaten çok eğimi e, e, yüksek olan bir bölgede kurulmuş bir şehir. Yani şehir resmen eğimin üzerinde yollarla kendine yer yapmış. Yani şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek için o eğimi e, e, e, arabayla yukarı doğru çık yani yürüyerek çıkmanız gerekiyor. Bir yürümek bile inanın zorun. O kadar eğimli bir yer. Tam o... Ee, şehrin yerleşiminin hemen üzerinde e, Artvin'lilerin çok severek kullandığı Kafkasör Vadisi gidenler de görmüştür. Hı hı. E, orası var. Orası kültür olarak da çok önemli bir alan. Yani gerçekten Artvin kültürünün yaşadığı bir alan. Oradan hı hı. biraz daha yukarı çıktığınız zaman da e, maden alanına geliyorsunuz ama o şu andaki başlangıç. Aslına bakarsanız sol taraftaki tepeler de yani çok geniş bir alan e, maden için ayrılmış. Şu anda daha küçük bir alana hapsedilmiş gibi e, gösteriliyor ama e, çok emin değiliz e, gelecekte onun nasıl olacağından. Dolayısıyla herhangi bir e, sorun ki yani olmaması mümkün değil. Sorun olmasa bile normal bir maden faaliyetleri içerisinde dahi aşağıdaki Artvin'deki insanların yaşamının kesmesi e, gerçekten çok mümkün görünmüyor. E, dolayısıyla iki yaşamı tehdit ediyoruz. Biz dediğim gibi binlerce yılda oluşmuş yaşlı ormanları ve oradaki ekosistemi altında bugün orada yaşayan ve orayla ile birlikte yaşayan İnsanları tehdit ediyoruz yani. şu anda. Peki Deniz Hanım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, programımızın sonuna geldik maalesef. Ee, tamam ben teşekkür olumlu ediyorum. İnşallah iyi haberler görüşmek vermeyi üzere. umuyorum. Evet, ben saldoya çağırıyorum herkese. Sağ olun çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sistem bu Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'tan da e, son izlenimlerini aldık. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Tekrardan e, Açık Radyo'dan dostumuz Can Tom ile de teşekkür ediyoruz bizle birlikte olduğu için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.